Plastikten çıkış adresinde yürüttüğü ve kısa sürede 15 bin imzayı geçen kampanyaya yönelik güzel bir gelişme var. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nde üretilen plastik atıkların diğer ülkelere ihracatının yasaklanmasına yönelik tarihi bir karar aldı. Karara göre plastik atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatı yasaklanacak. Türkiye dahil olmak üzere tüm OECD ülkelerine ihracatı ise 4 yıl içinde kademeli olarak durdurulacak. Plastik üretiminin neden olduğu sera gazı emisyonları, plastiğin neden olduğu çevre ve sağlık risklerinden kurtulmak için temel ve öncelikli hedef plastik üretiminin ve tüketiminin azami seviyede azaltılması diyen kampanyacı Avrupa Birliği parlamentosunda yaşanan gelişmelere yönelik şu yorumlarda bulundu. Avrupa Atık Sevkiyat Yönetmeliği taslak düzenlemeleri daha önce Avrupa Birliği'nden atık ihracatının sadece OECD üyesi olmayan ülkelere yasağını düzenliyordu. Ne var ki atık ihracat ve ithalatının alıcı ülkelerde neden olduğu ihlaller Türkiye'de plastik geri dönüşüm sektörünün yol açtığı çevresel ve insan hakları ihlallerine ilişkin onlarca araştırma raporu çalışması ve kampanyalar sayesinde Avrupa Birliği Çevre Komitesi OECD üyesi olmayan ülkelere de ihracatın yasaklanması konusunda görüş oluşturdu, diyor kampanya Change.org Taksim Plastik'ten çıkış adresinde. İklim kriziyle mücadele için Türkiye'de iklim acil durumu ilan edilsin talebiyle taksim iklim acil durumu adresinde imza kampanyası yürüten genç iklim aktivistleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener'in de katıldığı toplantıda gençler, 43 bine aşkın imzayı aşan kampanyalarının taleplerini dile getirdi ve Karbon 0 Dünya 1 pankartını imzalattılar. Ünlüce, iklim krizi son zamanlarda dünyanın en önemli sorunu ve en önemli konusu olmuş durumda. Asla geçiştirilemeyecek bir gerçek var karşımızda. Bundan 20 yıl sonra sadece hava, su ve gıdaya erişim konuşulacak. Daha önce verilen mücadeleler yerine sadece iklim krizi öne çıkacak. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin havasını, suyunu, toprağını korumak için her alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gezegenimizi yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu farkındalık çalışmanız nedeniyle teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu ve ekledi. Karbonsuz bir gelecek için gençlerin Karbon 0 Dünya 1 kampanyasına ben de destek veriyorum. Gezegenimiz ısınıyor. Ve bu sorunla mücadele için doğayla uyumlu bir yaşamın mümkün olduğunu anlatmak gibi bir görevimiz var, diyor kampanya Change.org Taksim iklim acil durumu adresinde. Foça'nın kalbi taşlaşmasın talebiyle Change.org Taksim, Foça'da taş ocağına hayır adresinde kampanya başlatan Foça'da doğa ve tarım talanına hayır platformu, Foça Yeni Yenibağarası mahallesinde yapılmak istenen taş ocağı projesinin, Pers mezar anıtının da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanı sınırlarının hemen yanında yer aldığını, 98,63 hektarlık alan içerisinde 19,97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılmasının planlandığını belirtiyor. Platform proje alanı İzmir-Manisa planlama bölgesi 1 bölü bin ölçekli çevre düzeni planının haritasına göre orman alanı ve tarım arazisi sınırları içerisinde. Orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın, Maden faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçimi ilkelerine aykırı. Planlama ve yer seçimi ilkeleri bölgenin kapasite sorunu ve kültürel varlıklara etkileri açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın ve alanın niteliğine, zeytinlik ve tarım alanlarına, su kaynaklarına etkisi değerlendirilmeksizin hazırlanan proje tanıtım dosyası ve chat sürecine itiraz ediyoruz, diyorlar kampanya Change.org Taksim Foça Taş Ocağı'na Hayır adresinde. Marmaris Kent Konseyi, Kızılbük'te Otel ve Devremülk Projesi'ne yönelik Change.org Taksim yangından koy kaçırma adresinde bir imza kampanyası yürütüyor. Çet gerekli dil kararının iptal edilmesine rağmen Otel ve Devremülk Projesi'nin yapımı burada sürüyor. 12 Ocak'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme değerlendirme komisyon toplantısına dair Marmaris Kent Konseyi, bu durum denizimizin ve ormanlarımızın Yok olması demek, proje tamamlandığında yılın her günü için en az 6 bin kişinin su elektrik ihtiyacının kanalizasyon sorununda olduğu gibi Marmaris ve bölge için sorunlar oluşturacağı da ortada. Termal su konusunda verilen bilgilerin tamamı hatalı ve geçersiz olup insan sağlığına zarar verme riski oluşturabilir. Su analizleri toksik ve kanserojen mineraller açısından değerlendirilmemiş. Numuneler evrensel standartlarda alınmalı. İnsan sağlığını tehdit edebilecek noktalar açıklanmaya muhtaçken sağlık turizmi satış unsuru olarak kullanarak abesle iştigal ediliyor. Yasal sorumluluğu var bu işin. Sonuçta bu proje bir turizm projesi değil, kamusal bir fayda da içermemekte açıklamasında bulundu. Kampanya Change.org Taksim yangından koy kaçırma adresinde devam ediyor.